İşlerinin kötü gitmesini sağladım. Sizler sadece benim verdiklerimi gördünüz. Vermediklerimi hiç görmediniz. Nice insanların hakları vardı, onları vermedim. Nice fakirlere sevgi ihtiyacı vardı. Onları ben sadece karınlarını doyurdum ama sevgi vermedim. Nice insanların hakkı vardı bende, onları hakkını vermedim, helallaşmadım. İşte bugün gördüğünüz gibi en fakiriniz benim dedi gerçek müflis kimdir diye Efendimiz'e sordular da kazanıp da buyurdular. Bu dünyada çok kazanıyor. Ahirette de yatırım yapıyor ama ahirette bir bakıyorsun ki bütün kazanı, kazandıklarını eller almış, yerler almış. Diğer insanların defterinde bulmuş, kendi defterinde günah, günah üstüne günah yazılı diyor ki ya Rabbi ben bu günahları işlemedim. Yüz defa zina etmiş, yüz defa haksızlık yapmış, yüz defa haksızlık yapmış Bin defa şunu yapmış, bunu yapmış diyor. Yarın bundan hiçbirini yapmadım ben. Yo sen yapmadın ama başkasının gıybetini yaptın. Başkasının hakkını biz Başkasının hakkına dikkat etmedin. Onun işlediği günahlar senin defterine yazıldı. İşte gerçek müflis budur. Ya Yakında Kurban geliyor. Kurban Bayramı. Mümin bir delikten iki defa ısırılmaz. Mümin iki defa aynı yanılgıya düşmez Bahari. edep bahsinde Değil mi? Yani uyanık olacağız. Mümin uyanıktır. Her olaydan, her ders, her olaydan ders ve her dersten efendim ibret alan her aldığı ibreti de hayata uygulayan insandır. İbret alır ama tersini yaparsan bunun da faydası yok. İbret aldım ama uygulamaya gelince hem tersini yapıyorum. Adam birisi Fahir gitmiş yani sürücü kursuna teorideki bütün öğrendiklerin tam tersini yapıyormuş. <gülüyor> Yahu sen e, te, nazari imtihanı yani teori imtihanı kazanmadın mı? Kazandım ama hocam nasıl oluyorsa diyormuş, tam teoride ne doğru varsa ham hepsinin te, tersini yapar. Adam teoriyi kazanmış ama pratiği hiçbir zaman kazanamaz. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Şimdi e, ben kafada ne yazıyorum, aklıma geleni. Yani böyle. İşte Müslüm'den veya Buhuri, Buhari'den edep falan filan yazmıyor. E ben onları yazmadığım için mi acaba benimkileri kale almıyorsunuz da olmaz abininkini okuyorsunuz? Teessüf ederim biraz da teneffüs bir şey. ederim. <gülüyor> Teessüf eder Haklısın ama ben seninkileri küçük yazmışım göremiyorum. Onları çok büyük yazmış. Yani biraz yaşlıyım Yo, ya. Yani bak, ekstra bir de ne demişim? Bu ne demek diye. Sonra büyük harflerle yazmış. Sen küçük küçük yazın, geç çünkü biraz Yok. gayret gösterdim. Sonra okuyamıyorum. ben de aynı görüyorum hocam. İstersen sen de büyük yaz. Yok, biraz de sen ya. de büyük yaz. Lafet ben burada. Can sıkıcı oluyor. Yani yukarıda yazmışım bir kısmını. Yani takip ben, ettim ama benim küçük oluyor olduğu hocam Bir baktınız mı? E, tabii şimdi bakayım yavaşla Ama bir dahakine büyük yaz inşallah. Bir kişinin sana nasıl davranmasını istiyorsan o kişiye o şekilde davran. <gülüyor> evet. Ee, bir kişinin sana nasıl davranmasını istiyorsan o kişiye de öyle davran. Evet. Bence buna hadis-i şerif mali böyle bir hadis-i şerifi e, bundan daha ilerisi var. Yani e, kardeşine sana istediğinin daha üstünde istekte bulunmakla ilgili yani bir kendine neyi doğru buluyorsam kardeşine daha fazlasını, daha iyisini düşünmen lazım. Kendine istediğinin daha en iyisini o kardeşine istemedikçe iman tadını alamazsın diye. Hatta bu konuyla ilgili bir hadis şerif var. Efendim kişinin teri soğumadan ücretini veriniz. Bu, bu da hadis şerifi var. Ama bakmamız lazım. Yani kişi arkadaşının dini üzeredir. El meru ala men halili. Evet. Sizin en hayırlınız Kur'an öğrenen ve öğreti. Evet. Hayrukun men ta'allemel Kur'an ve alleme. Evet bu hadis-i şerif var. Efendim ilimle ilgili olduğu için bunu hemen bulabilirim. Yanımda kitap da var. Ama var olduğunu biliyorum. Efendim yanılgıya düşen kişiden müminlik vasfı düşer mi? Yanılgıya düşen kişiden müminlik vasfı. Bu, bu biraz çok şey oldu. Çok böyle üstün körü bir cümle oldu olur mu yani? Yanılgıya düşmekle müminlik vasfı hemen gider mi? Ama neyle ilgili? Yanılgı bir defa hatadır. Hataya düşmekle yukarıdaki hadisle ilgili. Ha, mümin bir delikten iki defa sokulmaz. Mümin iki defa aynı yanılgıya düşmez. Müminlik vasfıyla diğer e, bunun mefuh muhalefi caiz olmayan bir şeydir. Burada söz konusu olan onun imanı gider, müminlik gider manası değil. Aksine mümin insanın nasıl olması gerektiğini anlatan bir örnektir. Her yerde mefhum-u muhalifet, yani cümleyi tersine çevirmek doğru değildir. Burada yanılgıya düşen kişiden müminlik vasfı gitmez. Efendim, yukarıda hadisle ilgili. Anladım. Yani bu şekilde yorumlamak yanlış. Onun için mantık ilminde bir kelam vardır. Her yerde mefhum-u muhalifet caiz değildir. Felsefecilere göre her yerde mefhum-u muhalifet yaparsın. Mehmet Ali, Ali Mehmet ne var olacak? İşte olmaz mı derler, yaparlar. Ama her yerde Mehmet Ali, Ali Mehmet'e olmaz. Yani mümin insan, efendim, iki defa aynı hatayı yapmaz demek, iki defa aynı hatayı yapınca müminlik vasfını kaybeder demek değildir. Nedir ya burada anlatılan? Mümin dikkat eder demek, yetmesi lazım burada dikkat üzerine. Yani mümin hataya karşı ders çıkaran, uyanan insandır. Ve bu uyanmayla sayesinde de bu hatayı bir daha yapmamasını becerir demektir. Evet, buna teşvik vardır. Kişinin kardeşine gizliden ettiği dua geri çevrilmez. Evet, bu şekilde de evet bir şey e, biliyorum. Aynen çok güzel, gizli dua. Yani mümin kardeşinin ettiğin duayı yüzüne söylemek de güzel. Ondan sonra ama gizliden dua etmek kişi ona yağ çekmiyor, dalga okluk yapmıyor manasında kişiden o kişinin arkasında onu duymayacağı şekilde yapmış olması Allah'ın rızasına da uygun bir davranış olur. Çünkü Allah'ın rızası öyle bir şeydir ki kendi zatını hoşuna gidecek işleri ister. Başkasının oradan memnun olduğu zaman onun başkasına yapılmış olabileceği ihtimali var ise bile onu hemen Bırakır. Orada benim nasibim yok, onu kullara gidecek diye. Allah asla ne duada ne de malda mülk ne şeriki olmayan Allah'tır. La şerikele, varlığında asla ortak kabul etmez. Allah'ın izni olduğu zaman bütün varlıkları sebep olarak yaratır, ama Allah izin olmadığı yerde, izin vermediği yerde de kimseyi ortak olarak mülkünde kabul etmez. Zikreden kulumun eli, ayağı, gözü, kulağı olurum. Hadis Buhari, bu Allah'ın o kişiyi hulul etmesi mi? Heh, bak güzel bir konu. Evet, bu hadis-i e, bu rivayete bakalım. E, zikreden kulumun eli, ayağı, gözü, kulağı olurum. Değil mi? Orada söz konusu olan el, ayak, göz, kulağı, mecazidir. Maddi olarak düşünemeyiz. Çünkü maddi düşünceye dinimizin şeriatının emre aykırıdır. Mesela, kurban kesmek olayını insanın insanı kesmek diye anlamak haramdır. Dinimizde yasaktır. Ama insanın hayvan kesmesiyle ilgili, insanın kendi günahı yerine hayvanı kesmesiyle ilgili icazet çıkmıştır, cevaz çıkmıştır. Dolayısıyla öyle yaparız. Burada da Allah'ın insanın eli kolu olması mümkün değil. Ama Allah'ın insanın elini kolunu yönlendirmesi, elini kolunu Efendim takip ederek onu yaptığını doğrulaması ve onu desteklediğini ifadesidir Ayrıca da bir de e, ona verdiği güç itibarıyla da orada bir e, görünmeyen e, ilahi Nur ve feyiz ve bereketiyle yönlendirmesiyle bir beraberlikten bahsediyor demekti. mesela in ma maabiri e, Siz nerede olursanız onun ben sizinle beraberim ya da Allah sabredenlerle beraberdir dediği zaman ne anlıyorsak burada da aynıdır. Sizler birbirinizi sevmedikçe iman edemezsiniz. İman etmeden de cennete giremezsiniz. Evet bu şekilde daha hadis şerif var. Demek müminler birbirlerini sevmesi demek hatasıyla, sevabıyla sevme diye bir şey çıktı. Bu gözü kör bir sevmedir. Cehalet sevmesidir. Hatasıyla, sevabıyla sevmek değildir. Söz konusu olan hatamı bana söyleyerekse e, sevabıma da ortak olarak müminlerin sevabına nasıl ortak olursun aynı şeyi sen de onun üzerinde görerek e, o nimeti gıpta eders, Haset ederek sevilmez. O, mesela bir çok güzel, yakışıklı bir kardeşim var. Elhamdülillah Allah içimizden böyle bir kardeşimizi yaratmış. Güzel sesi Kur'an okuyor. Allah elhamdülillah Rabbim sana şükür olsun aramızda Güzel sesiyle güzel Kur'an okuyan efendim bir kardeşimizi aramızda gönderdin. Sana hamdolsun dediğin an onu sevmiş oluyorsun. Son zaman çok meşhur. Kadınlar, bayanlar, erkekler herkes öyle. Ya hatamla, sevamla beni sev. Bu cahil sözüdür. İsyankar bir sözdür. Bu söze aldanmayın. Allah'ın her mümin kulunun velisi dostudur. Peki her mümin Allah'ın velisi dostu mudur? Mümin olursa gerçekten evet. Müminler de Allah'ın dostudur. Ama İman meselesiyle ilgili problemimiz var demektir. İman e, gerçek manada var ise Allah onu az ya da çok bir dostluğu var. İman e, aynı zamanda tevekküldür, itimattır, güvendir. Allah'a güveneni Allah sever. Birbirinizi Allah için seviniz. Birbirinizi Allah için seviniz, değil mi? Sevme el muhabbine lillah. El el muhabbine Allah için birbirini sevenler diye el müstaqiina diye var birbirlerini arzulayanlar Allah için. Allah için sevip deyip de ondan sonra efsane sevgiler, menfaat sevgilerini kullandığı zaman en betbaht ilişki budur. Adamı Allah için sevmediğini bildiğin halde Allah için seviyorum deme bir dua niyetinde ise belki caizdir. Yani o o an için İstiyorum ki keşke bu kardeşimizi Allah için sevebilsem. Ama bunu dua niyetine çevir ve de ki Allah için seviyorum. Yani demek istiyorsun ki sevmek istiyorum. Yani böyle birbirimizi affedelim. birimizin efendim hatanı araştırmadan güzel bir şekilde yaklaşalım. Birbirimizin hatayı tecessüz haramdır. Yani bunun hatasını bulayım da bunun yüzüne vurayım. Efendim bunun hatasını bulayım da şurada bu hatayı kullanayım. Bu manada tecessüz haramdır. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَعْتَبْ Bağdukun bağda birbirinizi tecessüs edip kötü amaçla araştırmayın ayıplarınızı, özelinizi ve birbirinizin gıybetini yapmak haramdır diyor. Yapmayın. Herhangi bir kadına seni Allah için seviyorum denebilir mi? Bu büyük bir fitne olmaz mı? Allah için sevmiyorsan, Allah için konuşmuyorsan onunla efendim o zaman sadece kurtuluşu budur onu sevmeye gayret gösterme anlamında diyeceksin Allah için sevmek Allah için seviyorum dedikten sonra Allah için değil de nefsi için severse yani bu devirde kapalı kelimeler paketler içerisinde sonra içinden çıkıyor bir yılan, o zaman tabi ki yanlış oluyor yani gerçekten paketi doğru yazmak lazım içinde ne var, içinde yılan var ya ben evet Allah için sevmeye çalışıyorum ama her nedense içimde bir de şöyle duygu var. Buna cevabı nedir diye söylemen lazım. Eğer işte çoğu insanlar Allah için diye başladığı şeylerin arkasında nefis giriyor. nefsani heves ve arzular giriyor. Ondan sonra diğer insanlar ee, da kendisine kandırılmış hissediyor. O manada fitnedir. Aynı o manada olursa fitnedir. Ama her böyle diyen arkadaş fitne çıkaracak manasında da gelmez. Geçen bir tanesi işte işte özlerime yazma yazdı dedi. Ben kendime garanti almak için dedim bak şu andan itibaren için yazdıklarını efendim e, e, kopi ediyorum dedi. Onun sonra korktu. Çekindik. Bıraktı. Bir bayandı. Demek ki Özeline yazılan yazıları sürekli eğer ki fitne olacağı ihtimali varsa şu anda bütün yazdıklarını kop kopi yapıyorum deyin korkuyorlar. Yani bu kadar beri en azından kendinizi garantiye alırsınız. Bu da paltak alemde çok bu şekilde sizinle yazışıyor. Ondan sonra yanına bir iki daha ilave yapıyor. Ondan sonra da işte falan da şunu konuştun falan bunu bana şu teklif etti falan falan. Ee, böyle şeyler çok oluyor. Paltak e, alemde kim özelde ne yapıyor, neyi diyor. Geçen böyle bir şey başıma geldi de. Yani dedim ki en son kendisi arıyor beni. Ondan sonra diyor ki beni niye aradın diye. <gülüyor> ya ben aramadım. Sen benim özelimi açtın. O zaman baktım şu anda bütün yazdıklarının hepsinin kopya yapıyorum. Ya siz fetöcülerden FETÖ de tehlikeliymişsiniz dedi. kapattı gitti. Demek ki insanlar bu. İnsanlara bir yere kadar güveniyorsun. Bugün için dost olduğun insanlar yarın düşmanın olabiliyor. Bugün için düşmanın bildiğin insan yarın dostun olabiliyor. İstediğiniz zaman öylece insanları çok rastladık. Yani maalesef insanların çok güvenmek istiyoruz, çok sevmek istiyoruz ama hem güvenimiz hem de sevgimiz aleyhimize delil olarak kullanılabiliyor. Öyle bir yerdeyiz, öyle bir ortamdayız. Efendim, genellikle gerçek alemde de olduğu gibi sanal alemde daha fazla ee, bu şekilde olduğunu düşünelim. Buna göre yazacağımız yazılarımızı, konuşmalarımızı ona göre yazalım. Yoksa birbirin pişman olacağımız bir duruma düşeriz. Herhangi bir kadına seni Allah için seviyorum denilebilir mi? Bu büyük bir fitne olmaz mı değil mi? Fitne işte az önce anlattığımız gibi. Eğer ki işte burada yazışmalarda, şurada burada bu şekilde e, ise böyle kalması lazım. Sadece erkekler için kullanılabilir, seni Allah için seviyorum denebilirim. Ya erkekler için de bu devlet tehlikeli. Yani. Yani öyle erkekler var ki. Yani aynı kadının hissiyatı olan erkekler var. <gülüyor> Orada böyle deyip de ondan sonra adamlar bin bir türlü şeyler yapıyor. Yani işte bu konuları bana söyletme. Yani bu devirde selam vermek bile suç. Öyle ortamlar var ki. Demiş eskiden, ta ne zaman biliyor musun? Osmanlı döneminde bile bayanlar bu işin içine giremez, olmaz. Bu toplumu bozar. <gülüyor> Sifu neredesin? Uyuyon ya. Sen hiç yazmıyorsun. Kardeşimiz aldı götürüyor. Birbirinizi Allah için sevin. Mümin müminin aynasıdır. Birbirinize sevdiğinizi söyleyin. En büyük cihat nefis ile yapılan. Ha ben seninkini okumuyorum da onun için. Senin yazılar da böyle italik yazılar. <gülüyor> ince ince okumam lazım. Yani Sifu'nun yazıları özel Sifu'ya özel. Sifu akşamlar ne yaptınız ya anatsana. Sizler birbirinizi sevmediği iman edemezsiniz. İman etmeden de cennete giremezsiniz. Sifu orada yok. Sifu uykuya daldı herhalde ortalıkta. Yok. Vallahi, hocam ben gerçekten uyuyordum. Çünkü <gülüyor> havalandığı gitti. Ee, yolcu yolcu vardı. Yani sizin gerçekten... Öyle mi Türkiye? ...kalp görsünüz. Açık uyuduğunu hissettiniz. Yok ya. Allah söyletiyor. Ya ben kafama göre yani mesela bir kelimede... ...şimdi hafızamda o olan hadisleri yazıyorum yani. Daha çok ee, var da. Ne güzel. Ne güzel. Sadece aslında bu çok güzel biliyor musun? Akşam Ne yaptınız? akşam buraya tartışmaya, tartışmaya girmiyorum ya e, mesela e, Muhammed Safa yine bana satışmaya e, çalıştı Halbuki mesela ben e, özür dilediğim halde belki siz vardınız ne bileyim tasavvufa e, şey yaptığı için ben biraz kızdım budu yani içllendim e, arkadaşlar vardı i̇şte sağdan soldan biraz öyle konuştuk fazla bir şey değil yani o kadar şey olmadı. Ben biraz dinledim ama 11'e kadar. Ondan sonra çıktı. Selam, ses Yok var mı? Ben, ben çoğu zaman takılıyorum böyle yani. Ee, şey alıyorum, ciddiye almıyorum biliyor musun? Ben ciddi bir sohbet evet. olarak da bulmuyor Ses var mı abi? Evet buyurun. Aleyküm selam var mı? Ya bu şimdi... Evet. Ya. Arkadaş kim yazmış o sevgiden birbirinize şey ne demiş? Ee, kim yazıyordu yurunu ya? Demin okuyordum orada. Da. Olmaz abi so Kim kim? Olmaz abim yazıyordu. Ha. Evet. birbirinize Ya abi şimdi bak ben İstanbul'da yaşıyorum. Şimdi ne alakası var diyeceksin. Öyle bir ortam ki inan ben insanlardan ayıp dur sevmesi nefret eder hale geldim. Trafikte yol vermez, sırada önüne geçer. E bunları biz de mi yapıyoruz? Belki biz de yapıyoruz. Anladın mı? Ama yani e, gitgide ortam insanların birbirinden nefret etme sebebi olduğu bir ortama geliyor. Neden? Şimdi e, insanlar çoğalıyor. İşte hani o pastadan pay kapma durumları azalıyor. Şimdi adam çocuğuna şunu öğretiyor. Diyor ki oğlum uyanık ol yoksa aç kalırsın oğlum işte şöyle ol yoksa aç kalırsın yani diyor ki orada uyanık ol yani sıranın önüne geç e, ö, öne çık e, yani bunları şey yapıyor yani bir taraftan aslında güzel gibi görünse de sözleri hiç hoş sözler değil bunlar bir taraftan baktığınız zaman dinimize göre yani ama e, maalesef ortama suç atmayın deniyor ama ortama suç atmak zorundayız He, şöyle deniyor o zaman ortama uygun yönetici seçseydiniz e seçemedik ne yapalım e, 40 kişi seçti 60 kişi seçemedi şimdi e, biz bu ortamın günahını e, çekiyoruz ama şikayet etme hakkımızda var diyorum ben kendi kendime bir taraftan da çünkü biz elimizden geleni yapıyoruz ama olmuyor, olmuyor e, ortam bozuk faiz düzeni insanların birbirini kapitalist düzeni şeytani düzen para düzeni Hak yeme düzeni ne olursa olsun kim dedirse desin. Yani e, bu şartlarda insanları sevmek o kadar zor ki, o kadar zor ki birbirimizi sevmek o kadar zor ki. Ha şimdi e, diyeceğim ya, ki yani abi, kardeşim ben laf lafa girmek istiyorum buyur, buyur, olursa, ne demek ne demek ne demek ne demek zaten e, e, hoşuma gider. Bak benim şöyle bir yöntemim var. Ee, hani insanlar dediğiniz gibi olabilir. Yani i̇lla da seni seviyorum veya sevmek e, istiyorum veya sevebiliyor muyum diye bir e, şeyde bulunabilirsiniz. Yani çekinmede bulunabilirsiniz. Dediğiniz de doğru olabilir. Mesela Peygamber Efendimiz diyor ki selamı yayınız. Kendi aranızda. Yani bu ne, ne oluyor? Hafif gülümseyerek mesela ben bunu tanıdığım veya tanımadım herkese yapıyorum hafif gülümseyerek tebessüm ederek selam veriyorum o anlatabiliyor muyum ama abi bak şimdi şöyle bak ben şimdi a patlamda bakıyor... çoğu kişiyi tanımıyorum bir bakıyorum ki ben bir şey diyeceğim i̇şte bir adama selam ki o... sesimiz geç gidiyor galiba o yüzden şey çakışıyor galiba çok pardon şimdi adama selam veriyorum çok pardon selam veriyorum almıyor ertesi gün ben bu adama kızıyorum ve adamın suratına dahi bakmıyorum. Çünkü diyorum ki ya bu adamın selamı almamış. Daha ben buna niye selam vereceğim? Ve adamın yani bırak yakınlaşmayı aksine uzaklaşıyorum bile yani. Ortada da kalamıyorum. Misal. Buyurun. Ben size selam vermenin şeklini öğretecek değilim. Ama vücut dili dili ile bir selam vardır. Anlatabiliyor muyum? Hani e, Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği selam gibi. Önce sağ elini alıyorsun, adamın yüzüne bakıyorsun ve gülümüşüyorsun. Sağ elini havaya kaldırıp öpüyorsun, alına koyuyorsun, havaya kaldırıyorsun, göğsüne vuruyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bir dene bakalım. Gelip geçelim ya, bunu. abi yap. sen ne diyorsun adam bakalım kimisi kimim, selam nasıl bir tebcan <gülüyor> Kimisi selamun aleyküm'e bile ters bakıyor ya. Adam sana karşısında merhaba diyor. İcabında. Sen ne diyorsun? Senin bahsettiğin ooo. Ya, <gülüyor> sesini, sesini beğenmemiş olabilir. İşte onun için vücut dili diyorum. Yani, anladın biliyor musun? Ee, mübarek. Yani vücut dili çoğu kez konuşmaktan daha iyidir. Yani günümüzdeki o insanların çirkin suratları mesela dertleri Zaten dışarı atıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani, yani adam selam aciz. almaktan o kadar problemi var ki, hele de şu Türkiye'de. Yani. İnanmıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani. Adam kafasını kaldırıp da sana sen selamını almaya bileceği yok. Yalnız bu güzel bir yöntem yani, diye doğru. düşünüyorum. Yani mesela ben bu ıı, Türkiye'de çok yani bir aydır gerçekten insanları zor tanıyabiliyorum. Yani bunlara ya mesela eğer ki diyor o mübarek, sizler onları görseydiniz, onlara deli derdiniz, onlar sizleri, yani sahabeler sizleri görseydi, bunlar Müslüman değildi derlerdi. Aynen o devre yaşıyoruz şu an. Anlatabiliyor muyum? Yani bak, siz sahabeyi görseydiniz, onlara, bunlar mecnun, deli divane derdiniz, eğer ki sahabe sizi görseydi, Bunlar Müslümandır diyemezlerdi. anlatabilirim muyum? Aradaki fark... Yani, şimdi bilmiyorum siz siz nerede